607. konu Hazreti Ömer'in zimmilerden birini öldüren bir Müslümanı diyet ödemeye mahkum etmesi ve bu konuda Ebu Ubeyde'ye mektup göndermesi. Müslümanlardan bir kişi Şam'da zimmilerden birisini öldürmüştü. Hadise o sırada Şam valisi olan Ebu Ubeyde Bine'ye cerraha bildirildi. O da bu mesele hakkında Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı. Hazreti Ömer ona şu cevabı yolladı. Eğer o kişi adam öldürme işini adet edinip Yahudi'yi de bilerek öldürmüşse boynunu vurdur, yok eğer kaza sonucu olmuş bir şeyse onu 400 dirhem diyet ödemeye mahkum et.